Euzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Muhterem dinleyenler ve Mushaf'dan da takip edenler Mushaf'ın 47. sayfasını açacaksınız 282. ayet-i kerimeyi bulacaksınız Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetidir Bir sayfanın tamamı bir tek ayettir bu ayete müdayene ayeti de denilir. Borç hukukumuzun yazımıyla ilgili bir ayettir. Yani borçların yazılması, senet veya çek haline getirilmesi, alışverişlerimizin mutlaka kayda geçilmesini tavsiye eden kayda nasıl geçirileceğini öğreten günümüzdeki noter dediğimiz eski bizim Arapça dilimizde katibü adil denilen müessesenin de nasıl olacağını katibü adil bizdeki adı katibü adil adaletle yazan katip batıdaki ise noter çok süratli bir şekilde yazan Yani doğru veya yanlış yazması önemli değil Çok çabuk yazan Manası neymiş noter Bunu bana bir noterimiz verdi. E, tefsir derslerime devam eden bir noter Dedi ki hocam aramızdaki fark bu Batıdan gelen kültürde Noter iyi de yazar Doğru da yazar Eğri de yazar Her türlü dalevere de döner ama çabuk yazar. Müslümanlıkta ise, İslam'da ise katibu adil, yani adaletle yazar. Noter dediğin insan adil olur, diyor İslam. Avrupalı öyle demiyor, çabuk yazsın. ve Adalet kelimesini sokmamış kelimenin içerisine, diyor. Onun içindir ki dünyada ve Türkiye'de de çok büyük yolsuzlukların, İçinde bizim bazı yolsuz arkadaşlarımız mutlaka bulunurlar. Yolsuzlukların kanuni hale gelmesinde en çok istismar edilenlerden biri de diyor, noterlik müessesidir. Rabbim bu ayet-i kerimeye de yine ya eyühellezine amenu izâ tadâyantum bi ila ilâ müsemen müsemmen fektubû. Ey iman edenler. Borçla belirli bir zamana kadar borçlandığınız zaman o borcu yazınız diyor. Şimdi yazınız bir emir kipidir bu tefsiri kendim okurum ben, Rabbimin kelamıyla ben kendim muhatap olurum diyenler, Kur'an-ı Kerim'deki hep yapınız, ediniz, kılınız e, kelimelerinin farz olduğuna bu sefer karar vermek durumundalar. Halbuki tefsir usulünde bazı emirler var ki, farzdır. Bazıları vardır ki vaciptir. Bazıları hani emri ibahi denilir. Yaparsan yaparsın, yapmazsan yapmazsın. Yapma ve yapmama konusunda kişi e, serbesttir. Emri ibahi denilir. Mesela Cuma Suresi'nde Cuma namazını kıldıktan sonra feiza qudiyatis salatu fentesiru fil ard Namazı kıldıktan sonra dağılınız diyor Allah celle celalüh. Veya ve izâ tüm festaadû Hac görevini yeti yerine getirdikten ve ihramdan çıktıktan sonra avlanınız avlanınız diyor. E o zaman Hacca götüren şirketler e, hacılara birer tane de silah temin etmeleri gerekecek. Ha emir farz olan bir emir değil. Emri ibahidir. Yani yasak kalkmıştır. Avlanabilirsiniz. Namaz kılınmıştır. Dağılabilirsiniz. Burada da burada da emir farz anlamında değil ama tavsiye ediliyor. Borçlandığınız zaman onu yazınız diyor Rabbim. Veliyetü beyneküm katibün bile adli Aranızda adil bir katip yazsın. Velaye ve katibün enyektü be kema allamahullah felyektüb. Ya katip de yazmaktan kaçınmasın yazarken de Allah'ın öğrettiği gibi yazsın. Vel yumlil li'l-lezî aleyhi'l-hakk ve lyeteqillâhe rabbuhu ve lâ yebhas minhu Borçlu olan gayri bu aleyhinde hak olan kişi yazdırsın Neyi varsa yani benim şu kadar bana vereceğim var, şu kadar vereceğim var veya şu şu şu şeyleri yapmam gerekiyor diye onları yazmaktan kaçınmasın. Yani üzerinde hak olan kişi yazdırsın, borçlu olan kişi yazdırsın, hiçbir şeyi de eksik etmesin. Rabbinden korksun diyor Rabbim. Bey imkanelızi aleyhil hakku safihen ev zaifen ev la istadi'u en yumil huve fel yumil veli yuhu bil adil Eğer borçlu olan kişi bunaksa zayıfsa yazdırmaya gücü yetmiyorsa mesela yaşlılık nedeniyle 90'ına gelmiş adını bile bir söyleyebildiği yok gelip gideceği yeri bilemiyor veya çocuktur Çocuk yaştadır, delidir. Bunların da e, her ne kadar kendilerinin suçu e, cezayı gerektirmese de mali suçlar veya mali borçlar ödenilir, öderler çocuklar. Çünkü kul hakkına giriyor. Çocuk babasından miras kalmıştır, borç da kalmıştır ama. O zaman o çocuk hem babasının mirasına varis olduğu gibi hem de borçları da ödenecektir o tür veya alışveriş yapılmıştır çocuğun kendisi delinin kendisi veya bunağın kendisi yazdırmaya gücü yetmiyorsa velisi adaletle yazdırsın diyor Rabbim o zaman velayeti birinin üzerine verilir o velayeti üzerinde olan kişi de yazdırsın Yukarıda demişti Rabbim, Allah'ın öğrettiği şekilde yazsın demişti. Allah'ın öğrettiği ne? Bir, borçlu olan, iki, alacaklı olan, üç, borç, belirli bir borç. Onun yazılması için bir adil katip lazım. Ve bir de şahitler lazım bu diyor. Rabbim diyor ki şahitler de olsun. Ve tashhidu shahidayn min rijalikum fa in lam yakuna rajulayn farajul wa imra'atan mimmen tarawna minash shuhadaa'a an tadhilla ihdahuma fetuzakkira erkek şahit min rijalikum sizden iki erkek şahit olsun eğer İki erkek şahit bulunamazsa olmazsa bir erkek iki kadın şahit olsun sizin de razı olacağınız sizin de razı olacağınız yani tarafların evet bunun şahitliğini ben de kabul ediyorum evet bunun şahitliğini ben de kabul ediyorum diyebileceğiniz şahit o iki kadın olmasının sebebini de söylüyor Rabbim. Biri unutursa diğeri hatırlatır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve lâ ye'beşşşuhedâ'u idâ mâ duû. Şahitler de bir gün şahitlik yapmak üzere çağırıldıklarında şahitlik yapmaktan kaçınmasınlar. Hani hoş olmayan bir cümle vardır atasözü gibi söylenir. İşin yoksa şahit ol, malın çoksa kefil ol diye. Bu iyi bir müminin söyleyeceği söz değildir. Kefil olmanın da insana kazandırdığı çok büyük sevaplar vardır. Ve bazı olaylar vardır ki sizin şahitliğiniz mutlaka birinin haksızlığını ortadan kaldıracaktır. Haksızlığa uğrayıyor şahit olmaması nedeniyle o adamın zarar görmesinden biz de sorumlu oluruz. Bildiğimiz halde söyleyemezsek. Rabbim diyor ki, şahitler davet edildikleri yerde şahitlik yapmaktan kaçınmasınlar. Hani hakim davet ediyor, gel diyor, gelmiyor. Veya gelmiş doğruyu söylemiyor yalan söylüyor. Bunlar şahitlikten kaçınma. Velates emu en tektubuhu sagiran evkebiran ila eceli. Borç az olsun çok olsun belirli bir zamana kadar borçsa onu yazmaktan yorulmayınız, usanmayınız diyor Rabbim. Aman kim yazacak demeyin. Yazınız. Bu hep hayatınızda olur değil mi? Ya ben filana şöyle mi, filan gün mü gidecektim filan gün mü gidecektim? Bir gün önceki konuşmalarımız hakkında bile tereddüt ediyoruz. Hele hele ticaretini günlük e, yüzlerce insanla yapan bazı esnaflarımız var. E, gün, günlük yüzlerce insanla karşı karşıya muhatap oluyor. Alıyor, veriyor. Ve Bak, dikkat edin o tür insanların önünde bir boş defter vardır yani e, defterde değil boş kağıtlar vardır ve oraya gayet eder. E, kendi aralarında onların rumuzları var işaretleri var. Ahmet'e işte e, 2000 dolar Mehmet'ten 5000 dolar Ahmet'e 100000 dolar Büy e, tabii yaptığı işe göre değişiyor veya Türk lirası veya avro ki onları da karşısına koyuyor. Yoksa zekasına güvenecek olursa o ticaret trafiği içerisinde karıştırır. Bu sefer çok iyi niyetli olmalarına rağmen birbirleri hakkında kötü zanda bulunma durumu meydana gelebilir. Zâlikum a'qas yud'u indallahi ve a'qvemu lişehâdeti Şahitlik için en doğrusu ve en adili de budur. Allah katında en doğrusu bu. Hem de en adil olanı da budur diyor Allah Celle Celaluhu. Ve şahitlik için bu. Ve edina en la tertabu. Şüpheye düşmemenin en aza şüpheye düşmeni en aza indirendir bu. Şüpheye yazıyorsunuz şüphelenmiyorsun bu sefer Ya hani 100 dolar 100 bin dolar 100 milyon dolar yazmışsın oraya yahu acaba 200 müydü ki demezsin yazdığından dolayı hele hele bir de karşı taraf yazmışsa bazen hafta sonu gel bir e, mutabakata varalım diyorlar ya karşılıklı hakikaten ikisi de güzel tutmuş defterini ortadan şüphe veriyor diyor Kilâ, en tâkûn ticârât haâzıra tûdirûnha bîne kûm fâleysa âleîkûm jûnah anla Ancak peşin alışveriş yaptığınız ticaretler bunun dışında yazmamanızdan dolayı günahta yoktur. Peşin trak almışsın malını vermişsin parayı yazmaya gerek yok hatta günümüzde bazı iş yerleri özellikle mesela bankalarda görüyorsunuz veznedeki adam yazıyor şöyle bir saydırdıktan sonra işte 50 tane yüzlük 70 tane ellilik 40 tane 20'lik 10 tane onluk koyuyor kağıdını oraya çünkü birçok İtirazlar bu sefer meydana gelebilir. Onları önlemenin yolları, yani kasayı sağlam tutmanın yolları olarak geliştirilmiş bir şey. Ve eşhidu izâ tabâyatun. Alışveriş yaptığınız zaman onu şahitlendirin diyor Allah Celle Celalüh. Alışverişe şahitlik olsun. Vela yudar r-katibün vela şehid. Yalnız şuna da dikkat edin ki yazan da zarar görmesin, şahit de zarara uğratılmasın. Ve in tefalu, fe innehu füsüqun bikum. Eğer katibe veya şahitlere zarar verecek olursanız, bu sizin için bir fasıklıktır. Yoldan çıkmaktır demektir Diyor Vettegullah Allah'tan sakının Ve yuallimukumullah Allah size Gerekli olanları Öğretir Diyor Vallahu bi şeyin Alim Allah Celle Celaluhu Her şeyi bilir Vettegullah ve yuallimu kumullah hani bir hadisi şerifle de açılmış siz bildiklerinizle amel ederseniz yani takva durumuna girerseniz bilmediklerinizi de Allah size öğretir anlamında bir hadis şerif bu ayet-i kerime ona da işaret ediyor zaten çünkü takva haline girmiş, yani Kur'an'dan ve sünnetten bildiklerini Allah rızası için hakkıyla uygulamaya çalışan kişinin gönlündeki kir, pas, haram engelleri kalkar. İnsanın gönül gözü, hani e, katarak ameliyatı geçirmiş insan gibi, görmeye başlayınca Allah Celle Celalühün kitabıyla resulünün sünnetiyle olayı ve olayları görmeye ve değerlendirmeye başlar. ve bu da Allah Celle Celalühün kişiye olan bir lütfudur ve Allah'ın kitabı ve sünneti doğu resulünün sünneti doğrultusunda olayları açıklamaya başlayı verir kişi ve in kuntum ala seferin ve lem tecidu katiben ferihan mabhudah şimdi normal hallerde borçlarımızı alacaklarımızı yazacağız, yazdıracağız ve de şahitlendireceğiz. Peki ama diyor Rabbim. Yolculuk esnasında iseniz yazacak da kâtib adil dediğimiz noter bulamazsanız o zaman ne olacak ona da cevap veriyor o zaman da diyor rehin mal alınır bugünkü ifadeyle ipotek alınır borca karşılık ipotek mal alınır tabi ipoteklerin menkul olanları veya gayrimenkul olanları vardır e, yolculuk esnasında da olduğuna göre gayrimenkul e, daha fazla işler bu konuda yani borcumuzun karşılığı olabilecek bir gayrimenkul e, rehin olarak alınabilir yalnız bunu daha önce de söyledim emir olarak değil tavsiye olarak alıyoruz ama siz bu tavsiyeye çok dikkat ediniz ve mutlaka yerine getiriniz günümüzde kardeşler arasındaki dostlukların dahi kalkmasında bu tür ihmallerimiz vardır bizim çok iyi dostlar kardeş iki kardeş veya iki arkadaş birbirleriyle çok iyi dostlar. Bazı nedenlerden dolayı malı kendi üzerine değil can ciğer sarma kabul ettiği arkadaşının üzerine veya ağabeyinin üzerine veya kardeşinin üzerine yapıyor. Büyük bir iş adamlarımızdan bir tanesi öyle diyor. Annem, babam öldüler. Kardeşim benim elimde büyüdü. İş kurdum. Onu da orta ortaya ortak ettim. Ama bunu resmiyete geçirirken kardeşimin aklına bir şey gelmesin diye onun üstüne yaptım. Kardeşini gönlünü alacak. Baba görevini yapıyor ya büyük kardeş. Aradan 30 yıl geçti. Benim çocuklar büyüdü. Onun çocukları da büyüdü. Çocuklar arasında hani yönetime sen geleceksin, ben geleceğim kavgaları başlayınca ayrılmak durumuna geçtik. Çocukların da etkisiyle Kardeşim e, fabrika benim üzerimde A bey demiş. Evet fabrika benim üzerimde A bey demiş. Kardeş öyle kötü niyetli bir değil. Çok iyi olarak yetişmişler. 30 yıl böyle götürmüşler ama son anda fabrika benim üzerimde A bey diyor. Yani buradan sen gideceksin. O gidiyor. Bu an, el an şu gün bile Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu tür işler yürüyor. Siz babanızla, annenizle, kardeşlerinizle, dayınızla, amcanızla aranızın bozulmaması için ileride birbirinize gönül kırgınlığı meydana getirmemeniz için bütün yaptığınız işleri sağlam yapınız. Sağlamdan kastım da Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uygun olarak hareket ediniz ki o dost dediğiniz insanla dostluğunuz bozulmasın. Fəin emine bazı küm fel fal yü ediladi tümine emaneteho, ve yettägillaha Rabbu. Sizden bir kısmınız diğerine bir emanet bırakacak olursa. Emaneti sahibine eksiksiz olarak versin ve Rabbinden de korksun diyor Allah Celle Celaluhu. Emanetler, yani tabii bizim kültürümüzde, Kur'an'ımızda, sünnetimizde ve kültürümüzde bir can Allah'ım bize emanetidir. Ten Allah'ın bize emanetidir. Kur'an, Allah'ın bize emanetidir. Bu emanetlerin dışında bir de, mal emanet ederiz. Hani bir insan, bir yakınına, dostuna, arkadaşına, ben filan yere kadar gidiyorum, bu mal sizin yanınızda bir müddet kalsın der, o da onu kendi malı gibi korur. Fıkıh kitaplarımızda Kitabul Emanat bölümü vardır. Günümüzde bu e, hava yollarında, demir yollarında e, ve otobüs terminallerinde emanetçiler bölümü vardır. Hani adam İstanbul'a gelmiştir bir bavulu vardır. O bavulu taşıyamayacağından emanete bırakır. Bir saat sonra, bir gün sonra, beş gün sonra neyse ihtiyaç hissettiği zaman geriye gelip alacaktır. Orada emanete bırakır. Bu bugün emanetler ücretle yapılıyor ki normali de odur ama. Dostluklara dayanan emanetciliklerden ücret alınmazsa sevaba girilir. Emanetleri de malımız gibi koruyacağız. Fıkıh kitaplarındaki Kitabul Emanat bölümü öyle der. Malı gibi korurken o mal telef olursa emanet sahibine malı ödemez. Çünkü kendi malı gibi korumuştur ve derken bir şekilde zayi olmuştur. Çalınmıştır, yanmıştır, bir şekilde yok olmuştur. Ama kendi malını çok iyi korumuş da, emanet malı da böyle kapının önünde dursun canım bir şey olmaz diyerek, kendi malı gibi korumadan koruma durumuna düşmüşse ve bu arada da, Yok olmuşsa o zaman o emanet malın kıymetini öder diye fıkıh fıkıht kitaplarımızda da kurallara bağlanmış. Tabi fıkıh kura, e, kitaplarımız Allah'ın kitabını, Rasulü'nün sünnetini iyice gözden geçirdikten sonra bizlere maddeler halinde yazı verilmiş şeklidir fıkıh kitaplarımızın. Veliyetek Allah'a rabbe Rabbinden korksun derken yani emanete hıyanet yapmasın. Ve la tekdümü şehade. Şahitliği de gizlemesinler. Bu tekrarlandı. Daha önce geçen bölümde de velayet ve şüheda idama duu diyordu Rabbim. Bir önce geçen ayet-i kerimede Şahit olarak çağırıldıklarında Şahitlikten kaçınmasınlar Diyordu Burada da Rabbim Şahitliği gizlemesinler Diyor Bakınız ikisi birbirinden farklı yalınız Şahitlik için çağrıldıklarında demek Adamın şahit olduğu biliniyor Ya e, Hak sahibi biliyor Ya e, Borçlu olan biliyor veya mahkeme biliyor, şahitliğe çağrılıyor. Rabbim diyor ki bu şahitliği yerine getiriniz, şahitlikten kaçınmayınız diyor. Burada ise şahitliği gizlemeyiniz. Olayı siz biliyorsunuz, bildiğinizi hak sahibi veya hakkı zayi olan kişi veya alacaklı veya verecekli bilmiyor. O zaman... Sizin bizzat gidip kendiniz Evet ben bu olayı biliyorum Durum bundan ibarettir Deyip Doğruyu söylemeli Şahitliği gizlememeli Ve men yektümha fe innehu Âthimun galbuh Kim de o şahitliği gizleyecek olursa Onun kalbi günahkar olur Diyor Allah Celle Celaluhu Vallahu bima ta'malun alim Allah celle celaluh sizin yaptıklarınızın tamamını çok iyi bilmektedir diyor. Kalbimiz dünyaya geldiğimiz anda böyle açık el gibi her şeye açık ve tertemizdir. Zaman içerisinde her günah işleyişimizde parmaklar kapanınca avucumuz kapanır ya her günah işleyişimizde kalbimiz kapanmaya doğru gider veya gönül aynamıza her günah işleyişimizde bir pislik damlası sıçramış gibi olur arttıkça bir gün gönül aynası da kirlenir veya küf bağlar Anne. Hani Ayet-i kerimede kella bel râne alâ gulûbihim dediği gibi kalplere küf bağlar veya burada denildiği gibi kalp günahkâr olur. O zaman da hem hakka karşı hem de halka karşı hak yiyicilerden olunur. O zaman insanlar arasında birbirlerine karşı sevgi ve saygı kalmadığı gibi, Allah korkusu da kalmayınca, bu sefer mallar talan olur. Günümüzde şikayet ettiğimiz, hırsızlıktan, yan kesicilikten, soygundan şikayetlerimizin, kasptan şikayetçilerimizin, hortumdan şikayetçilerimizin, efendim, mafyadan şikayetimizin e, temelinde, işte günah kalplerin günahkar olması, hakka bakan kalbimizin kirlenmesi, halka bakan kalbimizin kararması neticesinde, hak korkusu ve sevgisi, halk saygısı da kalmayınca, insanlar bencilleşiyor. Bencilleşince de, kendi kendini imha eden bir silah haline dönüşüveriyor. Rabbimizin bizi gördüğünü, bildiğini, işittiğini her an hissedecek olursak, günah işleyemez veya en az işler hale geliveririz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.